Nem suresi 63. ayetten itibaren. Yahut o kara ve denizlerin karanlıkları içinde sizin yolunuzu doğrultmakta, rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci göndermekte olan mı? Allah'la beraber bir ilah mı? Allah onların kattıkları ortaklardan çok yüce, çok münezzehtir. Yahut,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 kurmakta oldukları tuzaklardan dolayı da darlıkta olma. Onlar bu vaat ve tehdidin takuku ne zaman doğrucu kimselerseniz söyleyin derler. De ki çabucak gelmesini istemekte olduğunuz o azabın bir kısmı ensenize binmek üzeredir. Şüphesiz ki senin Rabbin insanlara karşı mutlak bir fazlu kerem sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. Senin Rabbin onların sinelerinin saklamakta olduklarını da açıklığa geldiklerini de muhakkak biliyor. Yerde ve gökte en gizli hiçbir sır müstesna olmamak üzere hepsi apaçık bir kitaptadır. Şüphesiz ki bu Kur'an İsrail oğullarına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 O sözün manası kendilerinin aleyhinde tahakkuk edip vuku ve zuhura geldiği zaman yerden bunlar için bir dabbe çıkarırız ki bu insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını kendilerine söyler. Hatırla o günü ki her ümmetin ayetlerimizi yalan sayanlarından bir cemaati toplayacağız da onlar tefkif olmayacaklardır. Nihayet hesap yerine geldikleri zaman Allah buyurur ki, siz benim ayetlerimi onları hiçbir bilgiyle kavramadığınız halde körü körüne yalanladınız mı? Neydi o ısrarla yaptığınız? Zulüm ettikleri sebebiyle üzerlerine o söz vuku'a gelmiştir. Artık onlar sözle söyleyemeyeceklerdir. İçinde süküm ve istirahat bulmaları için, geceyi aydınlıkla gözlerini açmaları için gündüzü yarattığımızı görmediler mi? Bunda iman edecek bir kabim için elbette kat'i ibretler vardır. Sura üfürüleceği günde ki o gün Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere artık göklerde kim var, yerde kim varsa dehşetle korkmuştur. Her biri hor ve hakir ona gelmişlerdir. Sen dağları görür, onları yerinde durur sanırsın. Halbuki onlar bulut geçer gibi geçer gider. Bu her şeyi safa sağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki o ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Kim iyi bir hal ile gelirse ona bu sayede bir hayır vardır. Onlar o gün azap korkusundan emniyet içindedirler. Kim de fena bir amelle gelirse yüzleri ateşte sürtülür. Siz yaptıklarınızın başkasıyla mı mukabele edileceksiniz? De ki ben ancak bu şehrin Rabbine ki o bunu hürmetli kılmıştır, ibadet etmemle emrolundum. Her şey O'nundur. Ben Müslümanlardan olmamla emrolundum ve Kur'an okumamla emrolundum. Kim doğru yolu bulursa o yolu kendi faydasına bulmuş olur. Kim de saparsa ona de ki ben sadece fena hareketlerin korkunç akıbetine haber verenlerden de Allah'a hamdolsun de. O size ayetlerini gösterecek de siz de bunları tanıyacaksınız. ...Rabbin ne yapacağınızdan gafil değildir. Kasas Suresi Değerli dinleyenler... ...Kasas Suresi Mekke'de nazil olmuştur. Bir rivayete göre 52, 53, 54 ve 55. ayetler... Bir başka rivayete göre de 58. ayetleri hicret esnasında Haçfe'de indirilmiştir. Sure adını 25. ayette geçen kasas kelimesinden alır. Tamamı 88 ayettir. İbni Abbas ve Cabir bin Zeyd radıyallahu anhumanın rivayetlerine göre bundan önce okumuş bulunduğumuz şu ara ve neml sureleri ile kasas suresi bir bir ardınca nazil olmuştur. Kasas suresinde Musa aleyhisselam ile ilgili kıssanın ara ve neml surelerinde anlatılmayan kısmı anlatılır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ta-Sin-Mim Bunlar hakikatleri apaçık bildiren kitabın ayetleridir. Musa ile Firavun haberinden bir kısmını iman edecek bir zümrenin faydalanması için hak olarak sana okuyacağız. Hakikat, Firavun o yerde tegalube kalktı. Ora ahalisini fırkalar haline getirdi. Onlardan bir zümreyi zaafa uğratıyor, bunların oğullarını boğazlıyor, yalnız kızlarını diri bırakıyordu. Çünkü o fesatçılardandı. Bizse istiyorduk ki o yerde zaafa uğratılanlara lütfedelim, onları önderler yapalım, onları Firavun mülkünün varisleri kılalım onlara o yerde kudret ve hakimiyet verelim Firavun'a Hama'na ve bunların ordularına da onlardan korkmakta oldukları şeyi başlarına getirip gösterelim Musa'nın annesine onu emzir ona karşı sana bir tehlike gelirse kendisini denize bırak boğulacağından korkma kederlenme çünkü biz onu yine sana geri döndüreceğiz. Hem onu peygamberlerden biri de yapacağız diye vahyettik. Bunun üzerine Firavun'un adamları onu kayıp olarak aldılar. Çünkü o akıbet kendileri için bir düşman ve bir tasa olacaktı. Çünkü Firavun da Haman da bunların orduları da suçlu insanlardı. Firavun'un karısı dedi ki Benim içinde senin içinde bir göz bebeği Onu öldürmeyin Olur ki bize faydası dokunur yahut onu bir evlat ediniriz Halbuki onlar işin farkında değillerdi Musa'nın annesi yüreği bomboş olarak sabahladı Eğer Allah'ın vadine inananlardan olması için kalbine sabrı sükunla rabıta vermeseydik ...az daha onu mutlaka çağıracaktı. vuracaktı. Musa'nın kız kardeşine dedi ki, onun izini takip etti. O da ötekiler farkında olmayarak onu uzaktan gözetledi. Biz daha evvel ona süt anaların sütünü emmeyi haram etmiştik. Bunun üzerine hemşiresi onlara, sizin için onun bakımını temin edecek... Kendileri buna hayırha olacak bir aile hakkında size yol göstereyim mi dedi. İşte böylece onu annesine iade ettik. Ta ki gözü aydın olsun, tasalanmasın, Allah'ın vaadinin şüphesiz bir hak olduğunu bilsin. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Vakta ki Musa rüştüne erip olgunlaştı. Biz ona hikmet ve ilim verdik. İyi hareket edenleri. ...biz böyle mükafatlandırırız. Musa ahalisinin gaflet üzere bulunduğu bir zamanda... ...şehre girdi de orada birbiriyle kavga etmekte olan iki adam gördü. Biri kendi taraftarlarından, diğeri de düşmanlarındandı. Derken taraftarlarından olan adam düşmanının aleyhinde imdat istedi. Bunun üzerine Musa onu bir yumruk vurup öldürdü. ''Bu'' dedi şeytanın işlerindendir. O hakikat şaşırtıcı apaçık bir düşman. Dedi Rabbim ben cidden kendime yazık ettim. Artık beni bağışla. Bunun üzerine Allah onu bağışladı. Çünkü o çok bağışlayıcı çok esirgeyici olanın ta kendisidir. Dedi Rabbim bana ihsan ettiğin şeyler hakkı için artık suçlulara asla arka olmayacağım. Hülasa şehirde korkarak, intizar ederek sabahladı. Bir de ne görsün? Dün kendisinden imdad isteyen adam yine ona feryat ediyor ve ondan yardım istiyor. Musa ona dedi ki sen hakikat apaşikar bir azgınsın. Derken Musa ikisinin de düşmanı olan birini yakalamak isteyince Musa'nın bu hareketinin kendisine yönelik olduğunu sanan yardım dileyen kişi dedi ki Musa dün bir canı öldürdüğün gibi şimdi beni de mi öldürmek istiyorsun? Ara buluculardan olmayı arzu etmiyorsun. Bu yerde ille yaman bir zorba olmak istiyorsun sen. Şehrin öte başından koşarak bir adam geldi. Musa dedi şehrin önde gelenleri seni öldürmek için toplandılar. Hakkında müzakere ediyorlar. Hemen buradan çık git. Şüphesiz ki ben senin iyiliğini isteyenlerdenim. Bunun üzerine Musa korkarak ve etrafı gözetleyerek oradan çıktı. Rabbim dedi. Beni o zalimler güruhundan kurtar. Musa medyan tarafına yönelince dedi ki. Umarım Rabbim beni doğru yola iletir. Vaktaki Medyen suyuna vardı. Üst tarafında bir sürü insan buldu ki hayvanlarını suluyorlardı. Onların gerisinde ve alt yanında da sürülerini alıkoyan iki kadın gördü. Dedi, bu haliniz ne? Dediler. Çobanlar sulayıp dönünceye kadar biz sulamayız. Babamızsa büyük bir ihtiyardır. Bunun üzerine Musa onlarınkini sulayıverdi. Sonra Gölgeye dönüp dedi ki, Rabbim hakikat ben bana indirdiğin hayırdan dolayı muhtacım. Derken o iki kadından biri utana utana yürüyerek ona geldi. Babam dedi, bizim sürümüzü suladığının ücretini sana ödemek için seni çağırıyor. Bunun üzerine Musa ona gidip kendisine kıssayı anlatınca o, ''Korkma'' dedi. ''O zalimler güruhundan kurtuldu.'' ''O ikiden biri, ''Babacığım'' dedi. ''Onu ücretle çoban tut.'' ''Çünkü ücretle kullandıklarının en hayırlısı şüphesiz ki o kuvvetli, emin adamdır.'' ''O zat Musa'ya dedi ki, ''Ben iki kızımdan birini, sen bana sekiz yıl ücretle çalışmak üzere sana nikahlamayı arzu ediyorum. Eğer hizmetini on yıla tamamlarsan o da kendindendir. Bununla beraber arzu etmem ki sana zorluk çektireyim. İnşallah beni salihlerden bulacaksın. Musa dedi, o seninle benim aramdadır. Bu iki müddetten hangisini ödersem demek ki bana karşı bir husumet yok. Allah da şu dediğimizin üstünde bir dekil. Musa müddetini bitirince ailesiyle yola çıktı. Tur yanından bir ateş hissetmişti o. Ailesine dedi ki, siz burada eğlenin. Çünkü ben bir ateş gördüm. Olur ki size ondan bir haber yahut ocak yakıp ısınmanız için bir ateş parçası getiririm. Derken oraya gelince, Feyizli ve mümtaz bir yerdeki vadinin sağ kıyısından ağaçtan ''Ya Musa, alemlerin Rabbi olan Allah benim ben'' diye ve ''Asa'nı yere bırak'' diye nida olundu. Şimdi Musa, asayı bir yılan gibi deprenir görünce arkasını dönüp uzaklaştı, geri dönmedi. ''Ya Musa, biri gel, korkma, çünkü sen emniyette olanlardansın.'' Elini yakanın içine sok. Afetsiz bembeyaz olarak çıkacaktır o. Korkudan kanat gibi açılan ellerini kendine birbirine kavuştur. Korkma. İşte bu iki mucize firavuna ve cemaatine Rabbinden iki bir handır. Çünkü onlar fasıklar güruhudur diye buyuruldu. Musa dedi. Rabbim hakikat ben onlardan bir cana kıydım öldürdüm. Onun için beni katledeceklerinden korkarım. Biraderim Harun, o lisan bakımından benden daha fasihtir. Binaenaleyh, onu da benimle beraber yardımcı olarak gönder ki beni tasdik etsin. Çünkü ben, beni yalanlayacaklarından endişe ediyorum. Allah buyurdu. Senin pazunu biraderinle kuvvetlendireceğiz. Ve size öyle bir satvet ve galebe vereceğiz ki, ''Onlar size erişemeyecekler. Gidin ayetlerimizle, siz de size tabi olanlar da galip geleceksiniz.'' Bunun üzerine Musa onlara açık açık ayetlerimizi getirince dediler ki, ''Bu uydurulmuş bir büyüden başka bir şey değildir. Biz evvelki atalarımızdan bunu işitmedik.'' Musa ''Rabbim'' dedi, tarafından kimin hidayet getirdiğini, yurdun akıbetinin kimin olacağını daha iyi bilendir. Hakikat şudur ki, zalimler asla felah bulmazlar. Firavun dedi, ''Ey ileri gelenler, ben sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, haydi benim için çamurun üzerine ateş yak da bana büyük bir kule yap. Belki ben Musa'nın ilahına tırmanıp çıkarım.'' Mamafi ben onu mutlaka yalancılardan sanıyorum ya. Kendisi de askerleri de o yerde haksız yere büyüklük tasladılar ve hakikaten bize döndürülemeyeceklerini sandılar. Bunun üzerine biz de hem onu hem askerlerini yakalayıverdik de denizin içine attık. Bak Habibim zalimlerin akıbeti nice oldu. Biz onları ateşe davet ede gelen rehberler yaptık. Kıyamet gününde ise asla yardıma kavuşturulmayacaklardır. Bununla beraber bu dünyada biz onların arkalarına lanetle taktık. Hele kıyamet gününde onlar çok menfurlardandır. Ant olsun ki biz evvelki nesilleri helak ettiğimizden sonra Musa'ya basiretler vermek ve bir hidayet ve rahmet olmak üzere o kitabı, Tevrat'ı vermişizdir. Olur ki onlar nasihat kabul ederler diye. Musa'ya o emri vahyettiğimiz vakit sen batı tarafında değildin. Görenlerden de değildin. Fakat biz Musa'dan sonra daha birçok nesiller yarattık da ömürleri uzadıkça uzadı onların. Sen, Medyen ahalisi içinde ikamet edici olup da ayetlerimizi onlardan okuyarak öğrenmiş de değilsin. Ancak geçmişlerin haberlerini sana gönderenler biziz. Musa'ya seslendiğimiz vakitte sen Tur'un yanında değildin. Fakat sen Rabbinden bir rahmet olarak gönderildin. Ta ki senden evvel kendilerine inzar edici bir peygamber gelmemiş olan bir kavmi sen inzar edesin olur ki onlar iyice düşünüp nasihatini kabul ederler. Kendi elleri ve istekleriyle öne sürdükleri küfür ve zulüm yüzünden onlara herhangi bir musibet geldiği zaman ey Rabbimiz bize bir peygamber gönderseydin de biz de ayetlerine uysaydık müminlerden olsaydık ya diyecek olmasalardı. Fakat şimdi onlara tarafımızdan o hak peygamber gelince, Musa'ya verilenler gibi ona da verilmeli değil miydi dediler. Onların ataları daha evvel Musa'ya verileni inkarla kafir olmadılar mı sanki? İki sihir birbirine destek oldu dediler. Doğrusu biz hepsini inkar edici kafirleriz dediler. Peki eğer sözünüze sadıklarsanız Allah tarafından bu ikisinden daha doğru bir kitap getirin de ben de ona uyuyayım. Bu seferde sana icabet ve senin teklifini kabul etmek istemezlerse... ...bil ki onlar sırf kendi arzularının arkasında gitmektedirler. Halbuki Allah'tan dost doğru bir delil olmaksızın... ...dinde yalnız kendi arzularına uyandan daha sapık kimdir? Şüphe yok ki Allah zalimler güruhunu muvaffak etmez. Ant olsun ki biz onlar için nasihat kabul etsinler diye sözü bir bir ardınca inzal edip durmuşuzdur. Bundan evvel kendilerine kitap verdiğimiz nice kimseler vardır ki onlar buna Kur'an'a inanıyorlar. Onlara Kur'an okunduğu zaman buna inandık. Şüphesiz ki bu Rabbimizden gelen bir hattır. Hakikat biz bundan evvel de İslam'ı kabul etmiş kimselerdik dediler. İşte bunlara Sabır ve sebat ettiklerinden dolayı mükafatları iki defa verilecektir. Bunlar kötülüğü iyilikle def ederler, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden hayra harcarlar. Bunlar yaramaz sözler işittikleri zaman ondan yüz çevirdiler ve bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz size aittir. Size selam olsun. Biz cahilleri aramayız dediler. Hakikat sen her sevdiğin kişiyi hidayet erdiremezsin. Fakat Allah'tır ki kimi dilerse ona hidayet verir ve o hidayete erecekleri daha iyi bilendir. Dediler ki biz eğer senin maiyetinde doğru yolu tutup uyarsak derhal yerimizden yurdumuzdan olup kapılırız. Biz onları tarafımızdan bir rızık olarak her şeyin mahsullerinin gelip toplanacağı korkusuz bir haremde yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bu hakikati bilmezler. Biz bol geçimiyle halkı şımarmış nice memleketler helak ettik. İşte kendilerinden sonra ancak pek az kimselerin konabileceği harap meskenleri. Bütün onlara biz varis olmuşuzdur. Senin Rabbin memleketlerin ana merkezlerine karşılarında ayetlerimizi okuyacak bir peygamber gönderinceye kadar o memleketleri helak edici değildir ve biz ahalisi zalimler olan memleketlerden başkasını helak edici de değiliz. Size verilen her şey dünya hayatının geçici metaıdır. Onun süsüdür. Allah nezdinde olan şeylerse hem daha hayırlı, hem daha devamlıdır. Hala akıllanmayacak mısınız? Şimdi kendisine güzel bir vaatle söz verdiğimiz ve bundan dolayı ona kavuşan kişi dünya hayatının geçici zevkiyle faydalandırdığımız sonra kıyamet gününde huzurumuza getirilmişlerden olan kimse gibi midir? O gündeki Allah onlara seslenip Hani batıl zanla iddia edip durduğunuz ortaklarım nerede diyecektir. O gün aleyhlerinde söz hak olanlar şöyle demiştir. Ey Rabbimiz işte bunlar bizim azdırdığımız kimselerdir. Kendimiz nasıl azmışsak onları da öylece azdırdık. Uzaklaştık sana döndük. Zaten onlar bize tapmıyorlardı. O gün onlara çağırın ortaklarınızı denilmiştir de onları çağırmışlardır. Fakat bunlar kendilerine icabet etmemişlerdir ve onların uğradıkları azabı görmüşlerdir. Vaktiyle hidayeti kabul etmiş olmalısalardı diye O gün Allah onlara seslenip gönderilen peygamberlere ne cevap verdiniz diyecektir. Artık o gün onlara karşı haberler kör olmuştur. Artık bir diğerine de bir şey soramazlar. Ama tövbe ve iman edip de iyi amel ve harekette bulunan kimseler muratlarına erenlerden olacaklarını umabilirler. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onlar içinse seçme hakkı yoktur. Allah münezzehtir. Onların eş tutmakta oldukları her şeyden yücedir. Göğüsleri neler saklıyorsa, neleri de açıklıyorsa Rabbin hepsini bilir. O öyle Allah'tır ki kendinden başka hiçbir ilah yoktur. Önünde de sonunda da hamd O'nundur, hüküm de O'nundur. Siz ancak O'na döndürüleceksiniz. De ki, eğer Allah üzerinizde geceyi ta kıyamete kadar faslasız devam ettirirse... Allah'tan başka size bir ışık getirecek ilah kimdir? Bana haber verin, hala dinlemeyecek misiniz? De ki, eğer Allah üzerinizde gündüzü kıyamet gününe dek mütemadiyen devam ettirirse, size içinde dinleneceğiniz bir geceyi Allah'tan başka getirecek kimdir? Bana haber verin, hala görmeyecek misiniz? Onun rahmetindendir ki, o, sizin faydanız için içinde sükun ve istirahat etmeniz için geceyi ve fazlu kereminden rızkınızı aramanız için gündüzü yaratmıştır ta ki şükredesiniz o gün Allah onlara seslenip hani batıl zanla iddia ede geldiğiniz ortaklarım nerede diyecektir o gün her ümmetten birer şahit çıkarmışızdır da delilinizi getirin demişizdir. O vakit bilmişlerdir ki hak muhakkak Allah'ındır ve uydura geldikleri şeylerde kendilerinden ayrılıp gaip olmuştur. Gerçekte Karun Musa'nın kamindendi. Fakat onlara karşı serkeşlik etti o. Biz ona öyle hazineler verdik ki anahtarlarını taşımak bile güçlü kuvvetli büyük bir cemaate ağır geliyordu. O vakit kavmi ona şöyle demişti, şımar mı? Çünkü Allah şımarıkları sevmez.